İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi doğumuyla ilgili hala Hristiyan alemi ihtilaf içerisindedir. Yahudiler ihtilaf içerisindedir. Fakat Müslümanlar elhamdülillah iman içerisindedir. Hidayet üzeredir. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın babası olmadığı için onun hakkında ne dediler? Allah'ın oğludur dediler. Haşa. Ve <tık> kâletil yehûdû uzeyrun ibnullâhi ve kâletil nesâvel mesîhü Yahudiler de dediler ki Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Haşa. Hristiyanlar da dediler ki, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Ne'udhu billahi ta'ali. Şirk. İhlâf serifte ne okuyoruz? Ta'idhu billahi, lem yelid ve lem yûled ve lem yekullehû kufüven <rozp�aan> ahad. Lem yelid, doğurmadı, yani oğlu kızı yok. Ve lem yûled, doğurulmadı, yani anası babası yok. Ve lem tekulhu kufu banahat ona hiç bir şey denk olmadı. Eşi yok, benzeri yok. Neyse ki bizim şey, evestemiul basir. Estaadule enna yakunu le Onun çocuğu nereden olsun ki? Ve lem tekulhu sahibi. Hanımı da yok. Meryem anamız için ne dediler? Allah'ın hanımı dediler Hristiyanlar. Naud billah. Yahudiler ne dediler? Meryem anamız için Kötü yol kadını fahişe dediler. Ya. İsa Aleyhisselam için de ne dediler? Veled-i zina dediler. Niçin? Babası yok, anası onu nereden kazanmış? Kötü yoldan dediler. Bak görüyor musun? İkisi de ne oldu? Gümbürtüye gitti, kâfir oldu. Öyle diyen de oldu, böyle diyen de Kim kurtuldu? Kim Müslüman oldu? İsa Aleyhisselam Allah annesidir kuludur ve Resulüdür ve elçisidir. Kün emriyle yaratılmıştır ve ruhundan üflenmiştir. Bu şekilde itikadımız vardır. Allah bozmasın. İtikadımızı muhafaza eylesin. Şimdi kısaca İsa Aleyhisselam'ın doğuşuyla ilgili konuşayım. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın gökten inişiyle ilgili konuşayım. İnşallah teccalla ilgili bir ders yetiştiremem herhalde çünkü uzun gidecek. Teccal'ın dersi artık Bayramdan sonraya kalacak inşallah. Çünkü üç aylarda zaten onu konuşamayız. Kendi gecelerinin dersleri vardır. İsa aleyhissalatü vesselamın annesi Meryem valide. Meryem demek abide. Yani Allah'u Teala hazretlerine çok ibadet eden manasınadır. Estaizu Ve zgür <gülüyor> fil Meryem. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da Meryem'den bahset. İzinte bezet min ehliha mekanen şarkıya. O ne yaptı? Kavminden, kabilesinden ayrıldı. Şark tarafına doğru gitti. Şark tarafı ne demek? Yani doğu, doğuya doğru. Bulunduğu yerin doğusuna. Yani Kudüs'e yakın bir yerde... Lüt şehrin adı bab Lüt Lüt kapısı Beyt-ül Laham Laham şimdi haberlerde bile geçiyor yani Kudüs'e yakın olayların olduğu yerlerden beyt Laham işte beyt Laham İsa Aleyhisselam'ın doğum yeri Meryem anamız oradan şarka doğru yani oranın doğu tarafına doğru ayrıldı milletten uzaklaştı ibadet ediyor zaten ibadet ehliydi Meryem anamız anası onu nereye adamıştı? Mescid-i Aksa'nın hizmetine adamıştı. İmran kızı İmran'ın hanımı Hinne validemiz Meryem validemizin anası Hinne validemiz ne dedi? Ta hamileyken, Meryem anamız kanına iken, dedi ki Estağfurullah. <tıklı> İlqalajmra jumran Rabbi nı nazarjulak ma fi minni. <tıklı> ان <Sessizlik> ذهطالت Nazim İmran'ın hanımı Meryem validemizin annesi Hünne validemiz dedi ki o tabi çocuğu erkek olsun niyetiyle ey benim Rabbim bu karnımdaki çocuk ne olacaksa bunu bütün dünya işlerinden azat ettim senin mescidi efsanın beyti mukaddesinin hizmetine adak ettim daha karnındaki çocuğu adıyor bak. Bizimkiler de adıyor. Nereye? Üniversiteye. Daha doğmadan don bitiyor. Profesör yapacağım. Doktor yapacağım. Bir tanesi mescide adayan, medreseye adayan, Kur'an'a çocuk adayan var mıdır? Yazıklar olsun bu millete. He? Daha çocuğu karnındayken hostes yapacağım diyen var mı? Var yani. Bu millet böyle. Manken yapacağım, bilmem ne yapacağım. Hünne Valide de diyor ki, Ya Rabbi sana adak olsun, karnımdaki bütün dünya işlerinden azat olsun, sadece senin Mescid-i hizmet yapsın. O gün Mescid-i belki binlerce sırf Mescid-i Eksağının hizmetinde, ibadette, ve zikirde ve ilimde meşgul olan kıymetli ümmetler var idi Hünne validemiz onlara ne yaptı? heves etti, karnındaki çocuğu da adak etti ya Rabbi adamı kabul et sen hakkıyla işidensin, sen her şeyi ziyade bilensin diyor fakat evdeki hesap çarşıya uymuyor doğurunca bir de bakıyor ne doğurdu? kız e peki kız camide devamlı kalabilir mi? ...o kadar erkeğin içinde... ...he? Kalamaz, akıl öyle gösteriyor... ...doğrunca ne dedi... ...ya Rabbi ya ben bunu... ...adak etmiştim ama şimdi bunu dişi doğurdum... ...ne olacak? Mevla buydu ki... ...ben senin ne doğurduğunu senden iyi biliyorum... ...ama ya Rabbi... ...erkek dişi gibi olmaz... ...e çünkü ben... ...erkek olsaydı camide ibadete verecektim... ...okuyacak, ilim yapacak hikmetler öğrenecek bütün geçmiş ümmetlerin peygamberleri o zaman mescid-i Aksa'da ders okutuyorlar ne peygamberler var Cekeriya Aleyhisselam var Yahya Aleyhisselam var Cekeriya Aleyhisselam onun dayısı zaten Allah. Yahya Aleyhisselam bütün peygamberlerden ders okuyacak yetişecek e ben şimdi kız doğurunca bu, bu emelim suya düştü Mevlamur diyor, senin istediğin erkek bu sana verilen kız gibi olamaz çünkü bu kız, öyle bir kız ki bu, Allah'ın ayeti bu. Allah'ın ayeti bu, mucize bu. Bu babasız çocuk doğuracak, bu peygamber doğuracak. Bunda çok hikmetler olacak. Onun için sen ne üzülüyorsun ki, ne doğurduğunu düşünüyorsun? Sen karnındakini bana adam adın. Adam. Ben de kabul ettim. Adam kabul. Ne bu destaizu فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 -zayr hisab. Allah zayri hesab salakallahul azim <gülüyor> Meryem'i güzel bir kabul ile kabul etti ve onu çok güzel bir şekilde yetiştirdi ve dayısı Zekeriyye aleyhisselamı ona kefil etti hatta paylaşamadılar Münakaşa çıktı. Meryem'i kim bakacak? Çekeri aşan diyor, bana düşer ben bakacağım. Akrabaları, yakınları. Dediler, kura atacağız. Suya kalemlerimizi atacağız. O zaman, Tevrat yazdıkları kalemleri ırmağa atacağız. Hangimizin kalemi batmazsa, Meryem'e o bakacak. Ya... ''Ve mâ kunte ledeyhim iz yulkûne eklâmûn eyyûn yekfülü meryem ve mâ kunte ledeyhim ''Habibim'' diyor, ''Sen onların yanında değildin, kalemlerini suya attılar, Meryem'e kim bakacak?'' diye kura attılar, mücadele yaptılar, hepsinin kalemi battı, kimin kalemi çıktı, Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi çıktı. Dediler, ''Tamam, Meryem'e o bakacak.'' Nasıl yetiştirdi onu biliyor musun? Madem adaktır Mescid-i Aksa'ya, camide yetiştirdi onu. Caminin neresinde? O kadar erkeğin içinde görülmemesi için, caminin arkasında Mescid-i Aksa'nın içerisinde merdivenle çıkılan yüksek bir oda, mahfel yaptı. O mahfelde Meryem anayı yetiştirdi, büyüttü ve kilit yapmış tabi kimse giremiyor o da çıkamıyor kendi gelir anahtarla açar ona efendim yemeklerini getirir yiyeceklerini içeceklerini getirir ondan sonra efendim ihtiyaçlarını görür gider o şekil caminin üstünde ona güzel bir oda yaptı mihrap yani mihrap demek namaz kılacağı yer Meryem Ana daim ibadet var namaz kılar zikir yapar Zekeriya aleyhisselam her ne zaman Meryem ananın, Meryem validenin yanına girer, bakar ki yaz günü kış meyveleri var. Yanında kış meyveleri. Kış günü yaz meyveleri var. Sorar ona ki, ey Meryem bunlar sana nereden geliyor bu meyveler? O da buyurur ki, huve indillah. Bu meyveler Allah'tan geliyor, melekler getiriyor sofraları cennetten ya Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ali İmran suresi. Allahu Teala dilediğini hesapsız rızıklandırır. Ya Zekeriya Aleyhisselam da kıskanıyor. Onun da çocuğu olmamış. Hünale ke da Zekeriya Rabbi, قال ربي هب لي من ذريته İşte o zaman Zekeriya Aleyhisselam da yalvarıyor. Ya Rabbi bana da böyle temiz bir züriyet ver. Sen duayı hakkıyla edersin. Namaza durmuş mihrapta namaz kılarken es yusalli fi'l mihrab Tam ayakta namaz kılarken mihrapta melekler geliyor ona da sesleniyor ki ta 90 küsur yaşında iken Zekeriya aleyhisselam Allah seni de Yahya ile müjdeliyor. Sana da bir Yahya isimli e, çocuk verecek. Yahya demek hayattan gelir, diri manasındadır. Annesinin e, ölü rahmi onunla hayat bulacak. Kısır olduğu halde o yaştan sonra doğuracak. Meryem anamıza kıskandı yani onun bu kerametini görünce, ah bana, bana da böyle Allah bir hayırlı çocuk verse, ona da Yahya Ali peygamber nasip oldu. Meryem anaya bakması bereketiyle. Meryem Validemiz yetişti. İbadetle meşgul oluyor. Hiç erkek görmemiş, erkek eline değmemiş, hiçbir erkek sesini duymamış. Öyle ibadetle yaşadı. Milletten uzet eder, kavminden ayrılır, doğu tarafına doğru, Mevla onun içine ilham eder, şark tarafına gider. Onun Hristiyanların kıblesi doğu tarafı şarkat. Doğru kıble edin yollar. Meryem anamız şarka gitti diye halbuki kendi kafalarından Mevla'nın onlara şurayı kıble edin diye bir vahyi yok. Fettehades min dunim hicaben. Meryem validemiz kendisiyle milletin göreceği tarafın arasına bir perde çekiyor. Kimse onu görmesin, onun tarafına bakmasın diye. Orada ibadetle meşgul olurken فَارْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَسْلَلَا بَشَرَنْ سَوِيَّا O anda biz Meryem'e ruhumuzu gönderdik Allah buyuruyor. Buradaki ruhtan maksat nedir? Cebrail aleyhisselam. Cibril-i Emin'in adı nedir? Ruhul Emin. Niçin ruh dendi ona? Çünkü ölmüş kalpleri dirilten Vahyi kim getiriyor? Cebrail aleyhisselam getiriyor. İnsanın bedeni neyle diriliyor? Ruhlan hayat buluyor. Ruh çıktı mı ölüyor. Peki kalpler, ölü kalpler neyle diriliyor? Allah'ın indirdiği kitaplarla diriliyor. O vahyi kim getiriyor? Cebrail aleyhisselam. Onun için Cebrail aleyhisselamın bir adı da nedir? Ruhtur. Biz ona ruhumuzu gönderdik. Yani Cebrail genç bir delikanlı kılığında... Filiz gibi bir delikanlı. Öyle güzel bir delikanlı gibi bir de Meryem Ana'nın önünde belirdi. Birden göründü. Meryem Validemiz tabii şaşırdı. Ne dedi estağidu billah? Alet illi bir rahmani min keyhikun Hulâb-ı zekîyâ <Sessizlik> salak Allah'ın ağzıyım ne bilsin melek olduğunu? Meryem Validemiz diyor ki Senden Allah'a sığınırım diyor. Hiç Yebrail Aleyhisselam'dan Allah'a sığınılır mı? Ama ne bilsin delikanlı ya Aman dedi ben takva bir adamsan Haramdan sakınıyorsan Dokunma bana, nereden çıktın karşıma ya? Ben buraya tenhaya geldim, bir de karşıma sen çıktın. Senden Rahman Teala'ya sorunlarım eğer takva bir adamsan. Yani haramdan korkuyorsan bana dokunma. Cevrâli Aleyhisselam da buyuruyor ki, ben insan değilim. Ben senin Rabbinin Resulü'üm. Elçisiyim, Cibril'im. Evet, niçin gönderildim sana? Sana tertemiz bir çocuk vereceğim. La, la Meryem Adamus hepten şaşırdı şimdi. Bana çocuk vereceksin. Sana diyor tertemiz bir çocuk hibe yapacağım. Hibe ne demek? Bağış. Rabbinin elçisiyim. Cebrail Aleyhisselam'da erkeklik var mı? He? Melekte erkeklik olur mu? bak Ne erkeklik olur? Ne dişilik olur? Erkektir dişidir diyen kafir olur. Meleklerde böyle bir şey yok. Ama ne kılığında istediği kılığa giriyor. Filiz gibi delikanlı. Ama erkekliği var mı? Erkekliği yok. Ne diyor Meryem validemize? Rasul Rabbinin elcisiyim sana temiz çocuk vereceğim. Kalet Meryem validemize ya. Nereden benim çocuğum olsun? Bana insan eli bu zamana kadar değmedi. Ben kötü yol kadını da değilim. Benim çocuğum nasıl olabilir? Cebrail aleyhisselam cevapta buyuruyor. Ale kezalike qala rabbuke alayha böyle buyurdu. Ben karışmam. Rabbim buyurdu ki bu iş bana çok kolay. Babasız çocuk yaratmak bana çok kolay. Ve linjahalu ayeten lin Biz o çocuğu Rabbim buyurdu ki biz o çocuğu bütün İnsanlara ayet ve ibret yapacağız ve tarafımızdan ümmetlere rahmet yapacağız. Ve kane Emran, ya. bu iş bitmiş. Daha konuşmayayım Meryem. Bu edelde takdir edilmiş. Hüküm böyle verilmiş sen. Daha ne çırpınıyorsun? Dergen, Meryem validemiz isyan da etmedi, şaşırdı kaldı cibril onun yakasından Meryem validemiz giydiği entari şu entarinin düğmeleri var, şuradan açılıyor Cebrail-i yaklaştı erkekliği yok zaten melek şuradan ne yaptı Üf, üfledi <gülüyor> Mevla buyuruyor ki biz ruhumuzdan ona üfledik yani cebrail geldi buradan ne yaptı üzler üflemez ne oldu o anda İsa aleyhisselam tam doğacak duruma geldi öyle yeni düşmedi ki dokuz aylık doğacak çocuk oldu hemen öbür türlü olsaydı bekle de bekle dokuz ayda doğardı ama ne oldu İş bitti hemen yüklendi ve doğurmak için hemen doğurmak için çekildi bir kenara gitti Yivriyle Emin gitti tamam vazifesi bitti Buradan bir üfledi yakasından Kim üfletti? allah Nereden üfletti? Ruhundan üfletti Biz ona ruhumuzdan üflettik Onun için ne buyuruyor? Estağfirullah practicesburyulallah... İnne vel mesihu ise ibnü Meryem'in oğlu mesih İsa aleyhisselamın bir ismi nedir? Mesih'dir Meryem'in oğlu mesih kimdir? Allah'ın oğlu değildir, haşa. Ya kimdir? Resulullah, Allah'ın peygamberidir. Ve kelimetü, kelimesidir. Hangi kelimesi? Kün, ol. Sibri'yle ne yaptı? Üvledi, Mevla vurdu? Kün, ol. De kelime, kün kelimesi. Mevla kün buyurdu mu ne olur? İnnemâ emrûnâ lişeyn zârednâ ve ennekûle leû. Kün, feyekûn. Biz bir şey yapmak istediğimiz zamanda... Bizim emrimiz nedir? Ol deriz, oluverin. Bize bir zorluk yok. El-Kaha ila Meryem'e O kelimeyi Allah kime attı? Meryem'e attı. Kün emrini Meryem'e attı. Meryem'in rahminde. Ve ruhu Allah'ın ruhundan üflendi. Yalnız Allah'tan parça ayrıldı manasına değil haşa. Allahu u Teala'nın parçası yok. Allahu Teala bölünmekten münezzehtir. Onun için... Ancak Mevla Teala bize dahi Mevla Teala ne verdi? Anamızın karnında ruh vermedi mi? Biz 120 günlük olana kadar cansız değil miydik? Cansızdık. 120 günlük olduğumuzda Mevla bize ruh vermedi mi? İşte o ruhu Mevla da e, Meryem validemize Cibrillemin vasıtasıyla üfleterek ol buyurdu. İsa Aleyhisselam o anda verdi. Ama bizim gibi tavırdan tavura, şekilden şekile geçmedi. Birden doğacak şekle geldi. Bir anda. Anne kanunda. Bunun üzerine Meryem anamız onu yüklendi ve uzak bir yere daha uzak yere gitti şimdi bu sefer. Milletten hepten kaç Millet ne der ya? Bunun üzerine ustavle fehamelet yu bu okuduğum ayetler hangi surenin ayetleridir? Meryem, Meryem suresi. Bunu her Müslüman çok iyi bilmesi lazım. Koca bir Hristiyan alemi bakın burada sapıtmış. Yahudiler burada sapıtmış. Dünyada 4-5 milyar insan bu yüzden kafir olmuş. Bak biz elhamdülillah Allah'ımızın buyruğu üzere inanıyoruz. Ne mutlu bize ya. Ne güzel itikadımız var ya. Ne Allah'ın oğludur diyoruz haşa. Ne de veledi zinadır diyoruz haşa. Ne diyoruz? Allah'ın kuludur ve resulüdür ya. Bundan güzel bir şey var mı? Bu dinden güzel bir din var mı? Fehameletu hemen onu yüklendi Fentebezet biyi mekanen kasiyya. Uzak bir mekana doğru ayrıldı. Birden doğum sancısı tuttu mu anamızı? Allah Allah. Doğum sancısı o anda vurdu. Bir hurma ağacının dibine geldi. Bir hurma ağacı fakat kurumuş idi, bir de ırmak vardı oradan, ırmak kurumuş, ağaç da kuru, ırmak da kuru, bir şey yok. E tabi karnı da biraz iki bayıldı, doğum yapacak, sancı vurdu, su yok, yiyecek yok, bir şey yok. Öyle darlandı ki bir de esas düşündüğü ne? Ben şimdi doğurursam bu millete ne anlatayım şimdi? Esas davaydı. Kim inanır ya? Allah bana çocuk verdi ya babası yok. Kim inanır? Neyse minareyi çalan, kılıfını hazırlar. Onu babasız yaradan Allah onu ispat edebilir ha? Bak nasıl ispat etti onu şimdi. Öyle darlandık ki dedi Estağfurullah.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 Benden kimse bahsetmeseydi ya. Ben ne hale geldim. Çok üzüldü. Bunun üzerine aşağı taraftan cibriyle emin bırakmaz. Nida geldi. Estaizu billah. Fena dâ min tehti hâ ellâ tehzenî kad câle vabbuki tehtek <Sessizlik> serîhâ وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي وَقُولِ اِنِّي نَذَرَجُّ لِرَحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْ سِيّٰى SalakAllah'u i Emin seslendi ki, ey Meryem üzülme. bak Allah senin aşağından kurumuş ırmağı akıttı! Bir de baktı, ırmağa akıyor! Ondan sonra kuru hurma ağacını da yeşertti. Ey Meryem sen salla şimdi, doğum yapmadan evvel. Onun için kadınların hamilelikte hurma yemeleri, loğusalıkta hurma yemeleri, Meryem validenin sünneti. Salla şeyi, hurmanın dallarını ne olacak? Sana yaş hurma düşecek. Yaş hurma biliyorsun böyle balı akar. Ondan sonra ye, bu da iç, gözün aydın olsun, ne üzülüyorsun? Anladık ama bu millet, bu çocukla beni görürsen ne cevap vereyim? Hiç evlenmiş değilim. O dinde o zaman, yemeden içmeden oruç tutmak gibi, konuşmama orucu vardı. O dinde. Eski dinlerde vardı, bizim dinde yok. Bizim dinde konuşmama orucu yasak. Eğer insanlardan birini görürsen, böyle yaparsın ne demek ben Rahman Teala'ya oruç adadım konuşmama orucu bugün hiçbir insanla konuşmayacağım dersin geçer tamam Meryem nasıl öğretiyor Cebrail Aleyhisselam görüyor musun Mevla öğretiyor neyse hurmadan yedi andan sonra ırmaktan içti İsa Aleyhisselam'ı doğurdu İsa Aleyhisselam doğarken hiç ağlamadı Anası da ağlamadı. Yani Meryem anamız da doğarken ağlamadı. Her çocuk doğarken ağladı. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her çocuk doğarken ağladı. Sebebi şeytan mutlaka her doğan çocuğa bir dokunur. Bir çarpar. Her doğan çocuk ağlar. Sebep her doğana mutlaka şeytan çarpar. Hepimize vurdu yani mutlaka. Çünkü Resulullah buyuruyor ki her çocuk ağladı. Ancak Meryem'e vuramadı bir de zürriyetine. Şünge Henna ne dedi onu da zürriyetini de şeytandan sana sığındırırım. Temin okuduk ya. Ve ni'zu bike ve zürriyetihâ min eşşeytânir recid. Onun için Meryem Ana da doğarken ağlamadı. İsa Aleyhisselam da doğarken şeytan dokunamadı. Çocuğunu doğurdu, kucağına aldı. Ne yapalım? Çöllerde yaşayamaz ki. Aldı eline, girdi şehre. Allah dediler ey Meryem çok acayip bir iş yaptın ey Harun'un kız kardeşi Harun diye o zaman Musa Aleyhisselam'ın e, kardeşi Harun Aleyhisselam değil de onun ümmetinden Beni İsrail'de çok Harunlar vardı hatta Harun Aleyhisselam'ın e, ismini Harun Aleyhisselam'ı çok severdiler Beni İsrail Musa Aleyhisselam'ı biraz sevmezler Musa Aleyhisselam çok sertti. Harun Aleyhisselam çok yumuşaktı, sevilirdi. Herkes çocuğuna Harun takardı. Bir Harun doğdu. Beni İsrail'de öyle mübarek bir zat idi. Cenazesinde 70 bin tane Harun bulundu. 70 bin tane Harun beni İsrail Hepsi Allah'ın dostlarıydı. Öyle mübarek bir Allah'ın salih kullarından idi. Meryem anamız da çok ibadet yaptığı için o zamanki ümmet Harun'un kız kardeşi takmışlar. O ölen Harun'un kız kardeşi. Yani o kadar iyi bir insan diye takmışlar. Şimdi diyorlar ki, ey Harun'un kız kardeşi, yani o kadar iyi bir kadın isim. Senin baban kötü adam değildi, anan da kötü yol kadını değildi. Sana bu iş yakıştı mı? Öyle diyorlar, anlıyor musun? Çocuk nereden geldi diye. Estaizu billah, فَتَدْبِي قَوْمَا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه Allah'ın Azim Şimdi diyorlar ne yaptın ne ettin Böyle yapıyor Oruç adadım yani Kimseyle konuşmuyor Anladık ama Ne orucu bu şey Ne periz ne turşu Çocuk baba yok bir şey yok Çocuk doğurdu sonra oruç tutuyorsun Ne orucu Meryem anamız da ne yaptı? Çocuğa işaret ediyor. Kendi konuşmuyor. Parmağıyla kimi gösteriyor? Beşikteki İsa Onu göster. Ona sorun. Ha şimdi de... Yani tam saçmaladın. Beşik'teki Sabi ile biz nasıl konuşalım? Nasıl soracağız ona ki sen nereden doğdun baban kimidi Bu anan ne yaptı böyle nasıl konuşalım beşikte kaç çocuk konuştu dört çocuk konuştu dünya kuruldu kurulalı. beşikte kaç çocuk konuştu dört çocuk konuştu mucize bir tanesi kimdir İsa aleyhissalatu vesselam biri Yusuf aleyhisselamın şahidi biri yüreğin sahibi hadis heriflerde geçiyor onların başka bir dersleri var şimdi daha yeni doğmuş kundaktaki çocuk ne dedi? İsa Aleyhisselam'ın Beşik'teki sözlerim. Estaizu billah. Kale <gülüyor> inni abdullahi a'tani el kitabe ve caneni nabiya. وجعلني مباركا أينما كنت جو صاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فبرعمي ولدي ولم يجعلني جبارا شقي. nazim dedi ben Allah'ın kuluyum Beşik dedi çocuk ne diyor ben Allah'ın kuluyum bana kitap verdi diyor İncil verdi bana halbuki ne zaman verecek büyüdüğü zaman Beşik de diyor ki ben Allah'ın kuluyum o bana kitap verdi beni peygamber etti nerede olursam olayım beni mübarek etti bana namazı ve zekatı yaşadığım müddetçe emretti Anama da beni çok itaatkar etti, beni kötü huylu zorba zalim bir çocuk yapmadı. Beşik'teki sözleri. Doğduğum günde de bana selam olsun, öleceğim günde de bana selam olsun, diriltileceğim günde de bana selam olsun. Gördünüz mü ayetleri? İnsan en çok selama ne zaman muhtaç? Üç zaman. Bir, doğarken Allah'ın rahmetine muhtaç. İki, Ölürken daha ziyade muhtaç. Üç, dirilirken daha ziyade muhtaç. İşte üç zamanda selam. Bu mübarek selam risalemizde bu ayetler alınmış. Nerede alınmış? Bu selam risalesinde çoğunuz hala alıp okumadınız. Aldınız, rafa kaldırdınız. Çünkü haberlerden vakit kalmadı. İnsana selam hangi hallerde lazımdır? İşte İsa Aleyhisselam'ın bu sözü gösteriyor ki... Doğarken selam. İnşallah biz anlıyoruz ki bize de doğarken Rabbimiz selam verdi. Nereden anlıyoruz? Bugün Müslüman olduğumuzdan anlıyoruz. Şimdi biz Müslüman olduğumuz neye muhtacız? Ta doğarken Rabbimiz ta ezelden bize selam ve rahmet verdi. Eğer Allah rahmet etmeseydi bize selam buyurmasaydı biz şimdi Müslüman olabilir miydik? Müslüman nereden geliyor? E o da selamdan geliyor. Kelime kökü oradan geliyor. Ama bizim gayemiz nedir? Şimdi ölürken de selam almak inşallah nasip olsun. Ondan sonra daha mühim hangisi? Giriltileceğimizde de selam inşallah. Cennete girerken de selam, cennette de Rabbimizin selamı nasip olsun inşallah. Selam misal okuyun. Bu ayetleri, selam hakkındaki faziletleri, meziyetleri. Selam büyük iş. Bütün peygamberlerin bak kendi üzerine dahi selam aldı. İsa aleyhissalatü vesselam. Dialika İsa bin Meryem, hakki Habibim, İşte sana ve ümmetine anlatıyorum. Meryem'in oğlu İsa kimdir? Soranlara, İşte Meryem'in oğlu İsa budur. Allah'ın kelimesiyle aradılmış. Onlar onda şüphe ediyorlar. Ne diyorlar? kimisi diyorlar? Allah'ın oğlu kimisi diyorlar? Babasız olduğu için, valedi cinadır. Nauju billah. Ama müminler hiç şüphe etmiyorlar. Elhamdülillah. Şimdi ehli kitap yahudi ve hristiyanlar ne yapıyorlar İsa aleyhisselam'ı inkar içindeler hristiyanlar ona tapıyorlar haç yapmışlar ya göya ki ne olmuş İsa aleyhisselam çarmıha gerilmiş yahudiler tarafından ve asılmış bunun üzerine onlar o çarmıhı haç yaptılar işte öyle ona tapıyorlar. Ne kadar bozuk bir itikab. Halbuki İsa aleyhissalatü vesselam bir evde bulunuyor idi. O evin odalarının arasında bir sofa var idi. Üstü açık hol gibi semaya bakıyor idi. 12 bin Yahudi, 12 bin Yahudi birden İsa Aleyhisselam'ın üzerine, yani evinin dışına hücum etti. 12 bin kişi birden evi sardılar İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için. Bunun üzerine onu aramak üzere eve bir arkadaşlarını yolladılar. Elinde zehirli hançerle içeri girdi ve dolanıyor odalarda İsa Aleyhisselam'ı arıyor ki ona saldıracak, onu öldürecek. O arada Rabbimiz Cibri'yle Emine'i gönderdi. He gidi Cebrail aleyhisselam. Doğarken de be, o üfledi onu zaten. He? Köye kaldırır de o kaldırdı onu. Cebrail aleyhisselam hemen geldi. Ve İsa aleyhisselam o holden, o boşluktan semaya kaldırdı. Estağfirullah, <gülüyor> İzgalallahu ya İsa... اِنِّي ve وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُتَحِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah-u Teala ne buluştu? Ey İsa ben seni dünyadan alacağım, seni kendime kaldıracağım. Tabi Allah mekandan münezzeh, Allah'ın mukaddes makamı olan ikinci kat semaya. Resulullah Efendimiz mirat gececi gezerken birinci kat semada kimi gördü? Adem aleyhisselam ikinci kat cemaadaki kimi gördü evet. Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselam ikinci katta yaşıyor ve seni kafirlerin pisliğinden temizleyeceğim Allah buyurdu 33 yaşında İsa aleyhisselam hiç evlenmedi hiç evlilik geçirmedi 33 yaşında İncili tebliğ etti havarilere emanet etti ümmetine havarileri bütün dünyaya tebliğ için yaydığı ta Antakyalara kadar rasulleri geldi, her tarafa yayıldı, beni İsrail'e vaaz ettiler ve Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın dininin yayıldığını görünce kıskanç millet haset millet, bu Yahudi milleti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti ziddiat diyorlar, bu zındıklar, bunun üzerine İsa Aleyhisselam'ı da ne yaptılar? Öldürmeyi kastettiler, zaten Yahya Aleyhisselam'ı onlar öldürdü, Zekeriya Aleyhisselam onlar bitti ağacın içinde, Yahudi milleti bir günde ...Yahudi milleti öyle olurdu ki bir günde ikindiye kadar yetmiş peygamber öldürdüler. Evet. O zaman her kasabada bir peygamber olurdu. Beni İsrail'de çok peygamber var idi. Bir günde ayaklanırdılar kendi peygamberlerinden. Yetmiş peygamber ikindiye kadar öldürdüler. Kur'an-ı Kerim Ve yaksülûnel enbiyâe bi gayr-hak yere nebileri öldürdüler buyuruyor. Ve hatta ikindi namazından sonra... Alimler, o peygamberin varışları, halifeleri ayağa kalktılar ve dediler ki, siz nasıl Allah'ın peygamberlerini böyle katlettiniz? Bunun üzerine akşama kadar 150 alim öldürdüler. Yahudi, Yahudi milleti böyledir. Resulullah buyurdu ki, Yahudiler ne yaptıysa benim ümmetim de yapacak. Yahudilerden anasıyla zinaden oldu, benim ümmetimde de olacak. Bu ümmette olmadı mı anasıyla zinaden? Var. Bugün anasıyla zinadenler var ya. Allah muhafaza Anasına anasına uyku hapı içirip de zina eden çocuk vardı. Kadın perişan oldu, doktorlara gitti, çocuk çıktı da geldi fetva atırı. bu çocuk nereden olmuş? Şaşırdık kaldı kadın. Tertemiz kadının ben <gülüyor> alameti olacak. Anladınız? E gökten indi mi daha kıyamete ne kaldı? Çok az kaldı. Bu ayetlerden delillerimizdir. Hadis-i şeriften delillerimiz Buhari ve Müslim rivayetiyle Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan geliyor. Fasul ben buyuruyor. "Teyenzilu fikum İbnü meryeme hakemen muksıta." Yakında Meryem'in oğlu İsa adaletli bir hakem olarak aranıza inecek yakında diyor bak 1400 sene geçti şimdi düşünün ki ne kadar yaklaştı şu anda yakınlığı düşünün hatları kıracak hangi haça tapıyorlar ya İsa Aleyhisselam'ın niyetiyle tapıyorlar o haçları kıracak bütün putları kıracak zire, domuz neslini kesecek dünyada bir domuz kalmayacak ne insan domuzu kalacak ne hayvan domuzu kalacak hepsini gebertecek ve abbaul cizyete, cizyeyi de ne yapacak? Kaldıracak. Ne demek? Şimdi mesela bir insana İslam devleti e, ne diyor? Ya Müslüman olursun, ya cizye verirsin, ya da harp ederiz. Üç şeyden biri var. İsa Aleyhisselam geldiği zaman cizye ne olacak? Kalkacak. Ne demek cizye kalkacak? Ya Müslüman olacak, ya geberecek. Başka çaresi kalmayacak. Ya İslam, ya kelle. Evet. Rasûlullah Efendimiz sallâllâhu ale aleyhi ve sellem yine bir hadîs-i şerifinde buyuruyor, çok hadis var hatta mütevâfir denecek kadar. لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِر۪ينَ اِلٰى يَوْمْ بِالْقِيَامَةِ فَيَنْزِلُ عِيْزَ اِبْنِ مَرْيَىۜ Ümmetim hak yolda devam edecek ama hepsi değil ümmetim 73 fırkaya bölünecek ümmetimden bir cemaat onlar kimdir? ehli sünnet ve cemaat Rabbim onlardan ayırmasın işte hak yolda cihat edecekler kıyamete kadar devam edecekler neticede Meryem'in oğlu İsa ininceye kadar bu işin devamı nereye gidiyor? İnşallah bizden de devam eden ehli sünnet ve cemaat bu yol nereye gidiyor? İsa aleyhisselamın inişine kadar devam ediyor bütün ümmet İsa Aleyhisselam'ın ineceğinde görüş birliği yapmış. şeriat elinden bir alim bunda ihtilaf yapmamış. Ancak selsefeciler ve bazı zındıklar ki onlar ihtilaf yaptığı bile sayılmayacak derecede bozuk itikattalar. O bir yeniden bir şeriat getirmeyecek. Çünkü onun şeriatı neydi? İncil'in şeratıydı. O geçti mi? Geçti. Kur'an gelmekle kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Şimdi İsa Aleyhisselam bundan sonra geldiğinde yeni bir şerat getirmeyecek. Peygamberliği devam edecek mi? Edecek. Peygamberliği peygamber. Ama yeni şerat getirmeyecek. Kimi şeratına göre yaşayacak? Resulullah Efendimiz'in şeratına göre yaşayacak. 12 bin peygamber muracaat etti ki Ya Rabbi bizi ahir zaman peygamberine ümmet yapsaydın da o şerefi kazansaydık diye. 12.000 peygamberden İsa Aleyhisselam'ın duası kabul oldu, Efendimiz'e ümmet olarak göklerden inecek ümmetlik şerefini kazanır. Ey ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz o peygamberin ümmetisiniz, peygamberler kıskanıyor. O peygamberin ümmetisiniz ama onun sünnetinde miyiz, onun yolunda mıyız, onun düşmanı olan Yahudi Hristiyanların modasına uyuyoruz. Ne utanmaz adamız biz ya! Peygamberler bu Peygamber ümmet olalım diye birbirine kıskanıyor, dua yapıyor. Biz hazır ümmet olmuşuz, bu şerefe konmuşuz. Gidiyoruz onun düşmanlarının peşine gidiyoruz. Allah Bu rezillik bize yetmez mi ya? Evet. İsa Aleyhisselam geçen sohbette anlatıldığı üzere Mehdi Aleyhisselam'dan vazifeyi teslim alacak. Mehdi Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam'a ashab olacak. Biliyorsunuz Mehdi'ye uyan... Ashab-ı Kehf O mağarada uyuyanlar ne olacak? Girilecek Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacaklar Hepsi birden sonra kime tabi olacaklar? İsa Aleyhisselam'a tabi olacaklar Ve Beni İsrail'in tabutu Geçen ayki derste değil Ondan evvelki ayda anlatmıştım Beni İsrail'in bir tabutu var Bekara suretinde geçiyor o tabut O tabutu da İsa Aleyhisselam teslim alacak Ve bütün Eee mukaddes emanetleri teslim alacak İsa Aleyhisselam'ın Hidnya-i hakkında zaten mirat gecesi beyan edildiği üzere Buhari'de de geçiyor İsa Aleyhisselam hamamdan yeni çıkan insan nasıl böyle pes pembe kıpkırmızı mübarek hamamdan çıkmış gibi suratından efendim damlalar akan vaziyette mübarek yüzü o şekildedir İsa Aleyhisselam'ın. Göğsü geniş saçı iki omuz arasından uzun kıvırcık saçlı Ali's salatu ve selam. İşte Ali's salatu ve inişi hakkında sahih Müslim küçük bizitlerin ikinci kaynağıdır. O hadis şerifte şöyle zikrediliyor. Getçal getçal hakkında önümüzdeki sohbet konuşulacak. Tabi onu şimdi vakti yetişmiyor. Getçal dünyayı kasıp kavururken. Mehdi Aleyhisselam'ı daha çok zor duruma getirmiş ordusuyla beraber o anda Şam-ı Şerif'teki Emevi Camisi'nin beyaz minaresine Allahu Teala Hazretleri Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam'ı gönderecek. Mübarek iki sarı elbise içerisinde yani demek ki üstünde bir e, sarı altında bir bazı rivayetlere göre iki parça bu elbise renginin sarı olduğu zikrediliyor mübarek ellerini iki meleğin kanadına koymuş iki elini iki meleğin kanatlarına avuçlarını koymuş vaziyette başını eğdiği vakit başından su damlar şekilde başını kaldırdığı vakitte inci taneleri gibi böyle pırıl pırıl nurani bir vaziyette efendim bir gündüzliğin 6 ee, saat geçmiş gündüzden yani diyelim ki sabah güneş doğduktan 6 saat sonra yani öğlen saatlerinde beyaz minareye inecektir. Hatta beyaz minarede Şam-ı Şerif'te minarenin altında ne bekletiyorlar? At bekletiyorlar. Ya yani Hala beyaz atlar bekliyor orda. İsa Aleyhisselam inecek ve doğru mübarek geçen ee, bir hadis-i şerifte anlatmıştım Mehdi Aleyhisselam da namaz kıldırmak üzere kâhmet getirilmiş imamlığa geçerken saflar arkadan beri açılarak İsa Aleyhisselam'ın geldiği indiği duyulacak Mehdi Aleyhisselam geri geri çekilecek imamete onu geçirecek bunun üzerine İsa Aleyhisselam buyuracak kâhmet senin için yapıldı Kahmet sana niyet yapıldı, bana niyet yapılmadı, onun için sen imam ol, ben sana cemaat olayım. Fakat bir namaz kıldıracak Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a, ondan sonra hep imam İsa Aleyhisselam olacak. Ondan sonraki namazları, aynı bizim ümmet gibi bak, 40 sene yaşayacak, 40 sene bizim gibi beş vakit kılacak. Aynı bizim nasıl kılıyoruz, abdest, aynı bizim din üzere. Halbuki onun dininde bu vakitler bu şekilde değildir. Halbuki bizim ümmetten olma şerefine bu şekilde nâil olacak. Minbere oturacak, bütün Müslümanlar camiye girecek, Hristiyanlar da gelecek, Yahudiler de gelecek, herkes onu kendinden zannediyor. Derken Müslümanların müezzini gelecek ezan okuma, Yahudilerin çancısı gelecek, efendim neyle şey yapıyorlar, namaz şey, ibadetlerini neyle yapıyorlar? yapıyorlar? Yahudiler, Hristiyanlar çanla yapıyorlar. Yahudiler, başka bir şey, aletleri var. Kura çekecekler. Kimin kurası çıkacak? He, kura kime çıkacak? Müslümanların kurası çıkacak ve müezzin ezan okuyacak. Yahudi ve Hristiyanlar ee, bu durumda camiden çıkacaklar. Ve sonradan İsa Aleyhisselam namaz bittikten sonra... Emevi camisinin kapısı açılacak kapının verasında yani ötesinde Dettyal aleyhillâne 70 bin Yahudi ile beraber hepsi kılıç kalkan sahibi kuşanmış ve harbi hazır vaziyette karşısına çıkacaklar İsa aleyhisselamla Dettyal karşılaştığı zaman İsa aleyhisselam Dettyal'a bir nazar ettiği zaman tuz suda eridiği gibi Dettyal o anda orada eriyecek ve bitecek bu anda hiç harp yok. İzahacan bir nazar edecek. Dettam, mutallam hadis-i beyan edildiği üzere, suda eriyen tuz gibi eriyecek. Ve gücü kuvveti efendim, çekilecek. Ee, kaçacak. Meşhur lüt kapısı denen kapıda Filistin'e yakın bir fertaklık, ee, işte dört bin adım artık kaç kilometrelik yerdir. Şu anda bellidir haritada da. Orada İsa gökten indirdiği harbesiyle, mızrağı ile onu orada gebertecek. Ve bütün detyalın orduları bozguna uğrayacak. Bunun üzerine biliyorsunuz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetim Yahudilerle bir harp yapmadan kıyamet kopmayacak. İşte İsa Aleyhisselam ve ordusu, Mehdi Aleyhisselam ve ile beraber Yahudilerle harp yapılacak. Ve Yahudiler nereye gizlenseler mutlaka Hangi ağacın, hangi taşın arkasında gizlenseler, o ağaç dile gelecek, o taş konuşacak. Ya Müslim inne verai Yahudi yenfaktulu, ey Müslüman gel arkamda Yahudi var onu öldür diyeceğim. Her ağaç konuşacak. Bu hadis de çok sağlam bir mucizedir. Ancak hangi ağaç konuşmayacak? Garkat ağacı konuşmayacak. O Yahudilerin ağacıdır. İsrail'de şimdi bütün o ağacı dikiyor. Peygamber'e ne kadar inanıyorlar görüyor musun? Niye? O ağaç bizi söylemeyecekti. diye arkasına gizlenecekti. şu anda Yahudiler bütün o ağacı dikmiş İsrail. Bu hadisleri sizden iyi biliyorlar. Ya. Öyle ama o ağaç da onları kurtaramayacak derken tabii ki geri kalan Yahudi ve Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a grup grup iman edecek. Elhamdülillah. Ona da seviniyoruz. Yahudi Hristiyanlar keşke iman etsin, İslam'a girsin, biz onların cehenneme girmesinde bizim ne karımız var. Keşke hepsi cennete girsin. Yani İsa zamanında geberen Yahudiler geberecek, kalan Yahudi ve Nasara hepsi imana erecek. Elhamdülillah. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? İsa zaman ölmeden ehli kitap ona mutlaka inanacak. Dünyada kalan Yahudi ve Hristiyanlar İslam'ı kabul edecekler. Sonra Teccal'ı öldürdükten sonra, İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında birkaç rivayet vardır, onları söyleyeyim. İsa Aleyhisselam zamanında zekat ibadeti kalkacak. Niçin kalkacak? Mal o kadar çoğalacak ki zekatı kabul eden bir fakir kalmayacak. Bu hadis-i şerif çok sağlam bir hadis-i şeriftir. Rasulullah'ın kıyamet alametlerindendir, mal o kadar çoğalacak, Kimse kabul etmeyecek. Şimdi zekat vermenin şartı ne? Zekatı verecek adam olmak. Herkes zengin olursa zekat kalır mı? E kalkacak, zekat gitti. Evet, siz de diyorsunuz ki ah o zaman da biz olsaydık. ha sizi gidiler. zekat vermeyi mi bıktınız, almağa mı bıktınız? Ondan sonra İsa-i zamanında bütün hazineler zuhur edecek. Yerin dibinde ne kadar altın var? Dağların dibinde, yerlerin dibinde ne kadar? Hatta hadislerine geçiyor. Fırat ırmağı açılacak. Fırat'ın altından dağ gibi altın çıkacak. Ama orada olan sakın almasın. Başına bela alır diyor. Dokunmayın o altına. Fırat'ın altından altın dağ çıkacak. Bütün hazineler çıkacak. Kabe'nin altındaki hazineler çıkacak. Çok muazzam bir bolluk zuhur edecek. Kim buğuz kalkacak. Ve öyle bir zaman olacak ki İsa Aleyhisselam'ın devri dünyada bir kafir kalmayacak ne güzel zaman ya sırf müslümanları yaşayacak ve öyle bir zaman ki İsa Aleyhisselam'ın devrinde silahlar işlemeyecek mesela şimdi bu Amerikanın atomu bilmem füzesi bilmem nenin roketi siz de diyorsun ki İsa Aleyhisselam'da mızlaklan kılıçlan Amerika ile baş edebilirim ya Amerika o zamana kadar zaten çoktan geberir ama mesele nedir düğmeler istof etti bastın çalışmıyor. Kim çalıştırıyor? Mevla çalıştırıyor. Bata özün çalıştırmıyor. Mevla çalıştırmadı mı ne olacak? Ne roketleyebilirsin, ne füze atabilirsin, ne silah atabilirsin. Hatta zehirli hayvanların, yılan ve akreplerin zehirini de Rabbim alacak. Çocuklar yılanla, akreplerin kediyle oynar gibi oynayacak. Hiçbir şey yok. Ne zehir var, ne sihir var, ne bir şey var. Kurtlar koyunlarla otlayacak Allah Allah. İsa zamanı da ne mübarek zamanmış ya. Şimdi de insan heves ediyor ki hadi geçen geçti de ya. Var ona kavuşsaydık ama neyse biz zor zamanda geldik. Hakikaten karışık zamanda geldik. Bizim ecdimiz çok büyük olacak inşallah. Yani harpler kalkacak. Zaten kafir kalmadıktan sonra harp lüzum etmeyecek. Adem Aleyhisselam'ın zamanı gibi yeryüzü öyle bir mahsul verecek... Adem babamızın zamanında meyvalar nasıldı biliyor musunuz? Yeryüzünde bir acı meyve yetişmezdi, yeryüzünde bir diken bitmezdi. Ta ki ne zamana kadar? Kabil, Habil'i öldürene kadar. Zahar el-fesari fil-beri vel-bahri. İşte hatta denizler bile tatlıydı. Ne zaman bozuldu ortalık, dikenler bitti, denizler tuzlandı, her taraf fesada gitti. Kabil, Habil'i öldürünce dünyada ilk günah işlendi. Ve her taraf diken doldu, avı doldu, acı doldu. Bak bugün hala işte çevre çevre deyip duruyorlar. Çevre mi kaldı bir şey mi kaldı? Ne hava, havamız kaldı, ne deniz kaldı, ne kara kaldı. Her taraf leş oldu. Battıkça batıyoruz. Bereket diye bir şey kalmadı. Her taraf sunuyor oldu. Hormonlu gübreler, yiyen kanser oldu. Ne biçim şöyle şöyle domatesler, böyle böyle maldeler bir şey yaratığı yok. Ne lezzet var ne tat var bir şey yok. İşte o zaman. İsa Aleyhisselam geldiği zaman... O kadar acayip bir iş olacak ki... ...yeryüzü öyle bir mahsul verecek ki diyor... ...bir cemaat bir narın başına toplanacak... ...bir cemaat, bir grup insan binardan doyacak... ...öyle verecek Allah Allah... ...yeryüzü öyle mahsul verecek... ...atlar çok ucuzlayacak... ...niçin? Harp kalmadığı için atal üzüm olmayacak... ...atlar bedava olacak... Öküzler çok pahalanacak Allah Allah. Çünkü ticaret çok artacak. şey ziraat yani ekin sürme ee, aletleri çok pahalanacak. Böyle bir zaman gelecek. İsa Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde 40 sene kalacak. 40 sene. Mehdi Aleyhisselam ondan evvel ölecek demiştik. Cenazesini İsa Cam kıldıracak. Nereye gömülecek? Mehdi Aleyhisselam nereye gömülecek? Kudüs'te mescid orada gömülecek. İsa Aleyhisselam ee, daha evlenmemiş mübarek evlenecek ve bir erkek çocuğu olacak. Bazı ulemaya göre iki çocuğu olacak. Birinin adını Musa takacak, birinin adını Muhammed takacak. Daha bundan sonra dünyada peygamber çocuğu olacak. Ya Allah'ım. Peygamber gelecek, çocukları da olacak. Aleyhmussalatu vesselam. Ve bunun üzerine Zeccal'ın işini bitirdikten sonra İsa Aleyhisselam medine Münevvere Münevvere'ye Resulullah'a ziyarete gidecek. Sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifi ziyaret edecek. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde veleyetiyen kabri hatta يسلم علي İsa benim kabrime gelip ziyaret edecek, bana selam verecek, ben de selamının cevabını vereceğim. <gülüyor> Efendimiz Haydi sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden cevapları veriyor. Bunun üzerine İsa Ali salatü ve selam ahir ömrünü nerede geçirecek? Medine-i Münevvere'de geçirecek ve Medine-i Münevvere'de vefat edecek. Bugün hala hazırda Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Yeşil Kubbesi'nin altında Hücre-i Saadetlerinde bir mezar yeri boşluk ayrılmıştır. Bu mezar yeri Meryem'in oğlu İsa aleyhisselatü vesselam için bekletilmektedir. İsa aleyhisselatü vefat edecek, Müslümanlar cenazesini kılacak ve Resulullah Efendimiz'in yanına sallallahu aleyhi ve sellem onu tefn edecekler. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde benimle beraber kabrime defnedilecek, ben ve İsa bir kabirden kalkacağız. Yani bir mezar yan yana değil de aynı hücrede ha, yani yakın birbirine defnedilecek ve yine bir hadis-i şerifte buyrulmuştur ki Ebu Bekri Sıddık'la Hazreti Ömer radıyallahu anh'la kabirlerinden kalkarken iki peygamber arasında kalkacaklar Allah Çünkü bir taraflarında Resulullah Efendimiz defne olacak, bir taraflarında İsa aleyhisselam defne olacak. İlk kabir yarılıp çıkan Muhammed Mustafa olacak sallallahu aleyhi Sonra İsa aleyhisselam ikisinin arasından kim kalkacak? Ebu Bekri Sıddık ve Ömer radıyallahu anh'ıma. Ondan sonra Medine mezarlığı, ondan sonra Mekke mezarlığı, ondan sonra biz dünyanın nerelerinde gömüldüyecek şey, her herkes gömüldüğü yerden kalkacak. Vabdım o günde yüzümüzü hak eylesin. Habibine komşu eylesin. İsa aleyhissalatü vesselamla ve dostlarıyla beraber gö manen gömülmeyi nasip eylesin. Efendi kardeşlerim, insan nereye gömülürse gömülsün, eğer... Allah-u Teala'nın yolunda ölürse, bu yolda ölürse, Resulullah'ın aşkıyla, muhabbetiyle gömülürse, Rabbim onun ruhunu ne yapıyor? Habibine komşu ediyor. Ve mahşerde de onu habibiyle ile buluşturuyor sallallahu teala aleyhi ve sellem.